Bismillahirrahmanirrahim İnnallaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil urba ve yenha'anil fahşâ'i vel münkeri vel bâhi Ya'idhukum la'allakum tazekkaroon Sadakallahu l'azim Ve bellana rasuluna annabiyyul kerim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 Mülkün sahibi Cenab-ı halık -ı Zülcelal olduğuna göre dinin sahibi de o, insanlığın halik ve sahibi de o. Binaen ala zelik dinine o sahip çıkacaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunu vaat ediyor açıkça. اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الزِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ buyuruyor. O zikri hakimi, o Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik, biz. Onu baki kılacak ve koruyacak olanda biziz buyuruyor Halak-ı Sül Celal'imiz. İslam baki kalacaktır dedik. Niçin?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 benim değil hadis şerifin üzerinde duran muhakkikinin sözü bu böyle olunca bu garipliğin arkasında asıl saadete benzeyen güçlü bir gün bekleyiniz muhterem müminler muhterem Müslümanlar adalet denince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yevmün, yevmin min sultanin min sultanin adilin hayrun min ibadeti sittinese kıyamun leyluha siyamun neharuha bakınız hadis-i şerife bakınız muhterem gümler. Bir adil sultanın, bir adil emirin bir günlük icraatı, bir abidin, bir zahidin, bir şeyhin, bir dervişin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 Beni dinleyiniz ey ashabı Rasulullah, ey ümmet-i Muhammed diyor, ey nas diyor. Cemaat içerisinden zayıf günce bir arabi kalkıyor. Seni dinlemiyoruz ya İmir al diyor. Hazreti Ömer'e böyle diyor. Cemaatın içinde, ashabı Rasulullah'ın ortasında devrin halifesine,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 Sen girdiğin bir sokakta yol değiştirirler, başka sokaktan da yoldan geçerler ya Ömer. Senin geçtiğin sokaktan şeytanlar geçemez derlerdi Peygamber Efendimiz. <gülüyor> Ve inna Allahat aala, c'al al-hak al Allah hak sözünü Ömer'in dilinde kılmıştı. Ömer nerede söylerse hak onunla beraberdir diyor. Muhterem Müslümanlar. Hazreti Ömer'de hiç gazap yok. Konuşma ya Ömer seni dinlemeyeceğiz diyen Arabi'ye karşı hiç gazaplanmıyor. Halinde hiç tebeddül tegayyülü yok. Niye dinlemiyorsunuz beni diyor. Ya Ömer cihatta ve harpte kazanılan ganimet kumaşlarını herkese müsavi taksim edeceğine söz vermiştin. Halbuki size bana verdiğin kumaştan ben cılız bedenime bir entarit çıkaramadım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 tabii sahabeden de kimseler var bütün Şam ahalisi Hazreti Ömer'in İslam ordusunun ashabı kiramın istikbaline çıkmışlar Cenab-ı Ömer ayakkabıları omuzunda eteklerini biraz toplamış yanlaya sudan geçiyor karşıya geçiyor Cenab-ı diyor ki ya emir al müminin ha ne olurdu diyor bu seferlik sen devede olsaydın da köle yerde yürüseydi Şam'a girerken Nasa karşı biraz manzara tuhaf göründü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 Münafıkları Rabbisine sormadan bırakıverdiği gibi. Onlar temaruz ettiler. Bir hastayız, meşgalemiz var, manimiz var dediler. Peygamber Efendimiz'e de, Efendimiz de müsaade etti. Ya muhterem Müslümanlar. Eli kesilen Hristiyan mühendis,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 bir kişiye ilmiye itibar yok senin hafız değilsin dediler diyor. Şahrani muhterem Müslümanlar gitti diyor. Ertesi gün geldi dinleyin dedi diyor. 24 saatte Kur'an-ı Kerim'i ezberledi geldi diyor. 24 saatte hafız oldu geldi dinleyin dedi diyor. Kadı efendi mimarın şikayetini dinliyor. Fatih'e soruyor böyle mi? Doğru mu diye doğru öylece oldu Kadı efendi diyor.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 Mimar, aman efendim Kadı Efendi, benim elim, elim için Fatih'in eli kesilecek ha? E tabii diyor. Yahu diyor, benim gibi milyon tanesini analar doğurur ama bir Fatih'te analar doğurmaz. Ne yapıyorsun Kadı Efendi diyor. Ben böyle bir karara varılacağını hiç hayatımda hayalimden geçirmedim diyor. İslam adaletinin Kur'an hükmünün gereği bu diyor.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 Muhterem Müslümanlar acaba o beş şey neymiş? İsterseniz hiç izaha geçmeden hadis-i şerife kısaca kısaca mana vereyim bakınız. مَا ظَهَرَتِ الْفَاهِشَةُ ف۪ي قَوْمٍ قَطُّ يَعْمَلُ بِهَا ف۪يهِمْ alaniye اَوْ يُوْمَلُ ف۪يهَا بِهَا ف۪يهِمْ عَلَانِيَّ şöyle bir şart zuhur eder ki fuhşiyyat sizin içerinizde alır yürür. Mutelamsımlar, yani zina sizin içerisinde alır yürür, bir kavmi içerisinde alır yürür. Yümer bir hafihim alanıya açıktan zina edilecek hale gelir insanlar, açıktan zina edecek hale gelirler. İlla zahara ta'un evl evcülleti Eğer zina böyle açıkça dağılır ve yayılırsa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 Rabbimiz korusun, pençesinden henüz kurtarılamıyor. Ve bugün Gavur'da Müslümanı da ittifak halindeler. İlgiz hastalığının zina ve fuhuş getiriyor. Aile hayatı mazbut olan, İslam'ı yaşayan kavim ve millet içerisinde böyle bir hastalığın zuhuru düşünülemez bile diyor muhterem Müslümanlar. Bunu tıp fenli, tıp ilmi, doktorlar söylüyorlar. Şu halde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 gazeteler yazıp duruyorlar. Uzatmayacağım muhterem Müslümanlar. Vaktimizde geldi. Ezanımız da okundu. İsterseniz şu fıkrayı da alayım. Gelecek dersimde cemaati bekletmeyeyim. Hakkım değil. Şu fıkrayı da alayım. Kesip gelecek dersimde devam ederiz. Ve ma bexese kavmü'l-mikâle vel-bîzâne illâ uhidû bilsinîn ve şiddetil meûne ve sultan ve sultan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 Niye kuru kuruda bunun içi yaş diye Peygamber Efendimiz soruyor. Ya Resulullah, esabet hussema biraz yağmur çiselemişti onun için feleci al Niye onun üzerine koymadın da içine koydun kurusunu üzerine döktün? Ve buyurdular: "Men gaşşel Müslimi feleise Men Müslümanları aldatan onlardan değildir diyor Peygamber Efendimiz. Metrelerine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 On defa ineceğim ve on inişimde de bir şey kaldıracağım. İlk inişimde arzlarından bereketi kaldıracağım ya Allah diyor. İnsanların seyyiatı, ulu orta hareketleri ve masiyetlerin karşılığı alemden bereket kalkıyor. Şimdi görüyorsunuz herkes şikayet ediyor muhtemelen. Herkes şöyle bir oh elhamdülillah dünyamız cennet gibi yahu Allah'tan gayriye muhtaç değiliz ama bir yiyeceğimize yaramıyoruz. 100 kazanacağımıza 50 kazanıyoruz. Bu hakikaten Mevlasına şükreden, Allah'ını zikreden, hayatını fikreden, Hazreti Kur'an'ın yolunda yürüyüp Cenabı Muhammed Mustafa'nın izini takip eden mesut bir cemiyet. Yüce Rabbim senden lütfet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 Tayyib Beyi, münciyeyi, mübarekesiyle Mevla cümlemize çene kapamalar nasibi mukadder ile Hakkı hak bülük, hakka itibak, batılı batıl bülük batıldan iştinab eyleyen Salihine Mevla cümlemize ilhak eyleye. Şeriatı Garra-i Ahmediye-i Muhammediye-i Mustafaviye temessüp itibarlarımızı yevmen fe müjdade ile Cümlemize ve bütün din kardeşlerimize Ehli imana cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet'e ma yasifun ve selamun aleyl-mürselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin el-Fatiha.